Değerli seyirciler, Diyanet TV'den Düşüncenin Özü programından hayırlı akşamlar diliyorum. Bu akşam ahlaki erdemler konusunu konuşacağız. Çok değerli bir konuğum var. Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Felsefesi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ayşe Sıdıka Oktay hocamız bizlerle birlikte. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Evet hocam ahlaki erdemleri konuşacağız. Erdem ve fazileti e, Farabi insanı en yüksek mutluluğa ulaştıran e, bir araç olarak tanımlıyor. Evet. E, dolayısıyla bizim aslında mutluluğumuz da direkt olarak e, ilintili. Dilerseniz ilk önce e, fazilet ve erdem nedir ve ahlakla ilişkisi nedir onu konuşalım. Tamam. Öncelikle isterseniz ahlaktan başlayalım. Şimdi biz ahlakı insanın manevi e, özellikleri, karakteri, kişiliği olarak tanımlıyoruz. Yani seciyesi, karakteri huylar. Ee, yaratılış kelimesi biliyorsunuz halk kelimesiyle ifade edilir. Manevi yaratılış için ise hulk kelimesi kullanılır Arapçada. Ahlak kelimesi bu hulk çoğulu. Yani hulk e, işte karakter, huy, secciye anlamlarında kullanılan bir kelime. Ahlaksa huylar, karakterler anlamında kullanılıyor. İşte ama şimdi artık günümüzde hem Türkçe'de hem Arapça'da ahlak... Bizim karakterimizi, huylarımızı yani manevi yapımızı heyet deniyor buna, o manevi yapımızı ifade eden bir özel anlam kazanmış. Ee, ve işte tanımlarken de deniyor ki insanın düşünüp taşınmadan yaptığı kendiliğinden ortaya çıkan alışkanlık haline gelmiş davranışlar için kullanılıyor. Ve meleke ifade ediyoruz. Yani meleke haline gelmiş davranışlar, bu alışkanlık haline gelmiş davranışlar. Halle melek meleke arasında mesela ayırma yapar bizim düşünürler. Mesela gülmek bir haldir. Yani öfkelenmek bir haldir. Gülersiniz geçer. Mesela öfkelenirsiniz geçer. Ama melek haline gelmiş davranışlar mesela araba kullanan insanlar çok iyi bilir. İlk arabayı kullanmaya başladığımızda o debriyaj, fren, gaz ayarını bir türlü kaçırırız. Ama bir süre sonra artık araba kullanmak bizde melek haline gelir. Hani debriyajımı basıyorum, yok ayağımı çekiyorum, gaza basıyorum. O ayarları Unuturuz, hiç fark etmeyiz. İşte meleke dediğimiz bu. Ahlak da bizde alışkanlık haline gelen, düşünün taşınmadan yaptığımız davranışlar. İşte erdemler bizim sonradan kazandığımız nitelikler aslında. Ve işte değerler üzerinden gidiyor. Yani değerler bizi, onun çok farklı şey, tanımları var ama bizim ilkelerimizin, kurallarımızın çıktığı şeyler, yani din belirliyor, ahlak belirliyor değerleri. İnsanlar işte erdemler, bu bizim ahlakla elde ettiğimiz güzel huylarımız, güzel niteliklerimizdir. Erdemleri genellikle biz orta olarak tanımlarız. Yani aşırılıkların ortasındaki davranış kalıplarıdır. Mesela hani biraz sonra da konuşacağız ama cömertlik erdemini söylersek cömertlik orta olan bir erdemdir. Bunun azlığı cimriliktir. Fazlalığı ise savurganlıktır. Yani bir insanın savurgan olması yani gereğinden fazla cömert olması demektir. Ya da cömertliğin çok aşırıya gittiği zaman savurganlığın içine girer. Ya da işte ortada kalayım aman savurgan Arcamayım. olmayayım diye biraz elini sıktığı zaman cümriliğe hı hı. kaçabilir. O yüzden erdemlerin aslında akılla yani düşünceyle çok yakın ilgisi var. Bu yüzden de bizim Müslüman düşünürler, hep erdemler üzerine düşünmüşler, tartışmışlar. Bahsettiğiniz Farabi de İslam düşüncesinde erdemler nedir, ne değildir diye soruşturmuş. Erdemler mutluluğa götüren şeyler, yani bizim saadet uzma diyorlar, yani en yüksek saadet, ahirette elde ettiğimiz, öldükten sonra elde edeceğimiz saadet. İşte bir insanın bu saadeti uzma dediğimiz en yüksek e, mutluluğa ulaşabilmesi için. Bu dünyada erdemli bir hayat yaşaması gerekiyor. Sadece Farabi açısından sadece kendisinin erdemli yaşaması gerekmiyor. Yani içinde bulunduğu toplumun da erdemli olması lazım. Onun için Medinetü Fazıla diye erdemli şehir diye çevirebileceğimiz bir eser yazıyor ve onun hani tabir caizse hayatını verdiği 40 senede yazmış bu eseri. Ondan önce de başka eserler yazıyor, esere götürecek. Dolayısıyla erdemlerin kazanılması önemli bir konu ahlakta. Ve biz hani davranış kalıplarımızı, yani ideal olan davranış kalıplarımız erdemlerle benimsiniz. Doğuştan getirdiğimiz şeyler değildir. Yani insan doğuştan kötülüğe de iyiliğe de meyilli bir varlık olarak yaratılmıştır. Aslında tabiri caizse nötrdür. Eğer ahlaklarını, yani güzel ahlaklar edinirse ve bunlar artık ona yapışık bir hale gelirse, yani alışkanlıklarla yerleşik bir hale gelirse, onda erdemler kazanılmış oluyor. Eğer... Bu yani biz ahlak kavramasına ön bir kavramdır bu anlamda. Yani biz iyi ahlaklı ya da kötü ahlaklı deriz klasik kaynaklarımızda. Faziletler ve reziletler, reziletler şeklinde, şeklinde. Evet. bir ayrımı vardı. İşte Erdem kelimesi aslında fazilet kelimesinin e, karşılığı Erdem en eski Türkçe kelimelerden bir tanesi. Yusuf Asarcı bin Kutatku biliğinde geçiyor. Arapça'da ise fazilet fazlıl kelimesinden geliyor. Yani fazlalık sonradan elde edilen bir şey. Hı hı. Yani insanın hani karakterine fazladan, sonradan, fazladan Eklene. eklenen bir şey. Yani aslında istenilen bir şey bu. Hı. Ve bunun zıttına da reziletler den işte ifrat ve tefrit diyoruz. Yani ifrat fazlalığı, işte cömertliğin fazlalığına kaçtığınız zaman savurganlığa gidiyor. Israfa giriyor. Israfa giriyor, savurganlığa giriyor. Eğer tefrit az, azlığına söz konusu olursa bu sefer de cimriğe girebiliyor. İşte bunun gibi erdemler var. İslam felsefesinde, İslam düşüncesinde, İslam ahlak düşüncesinde dört temel erdemden bahsedilir. Hikmet. İşte bilgelik olarak söylüyoruz. İffet ki bu da daha çok ölçülük. İffeti genellikle biz hep, hani e, e, cinsellik derdemleri için kullanıyoruz açıkçası ama bu aslında arzu gücüyle alakalıdır ve sadece cinsellik değil, yeme içmeye... Yani buna benzer her için şey için alanmış Yani siz yemede de ya da buna benzer içmede ya da diğer zevklerde ölçüyü kaçırıyorsanız orada aslında iffet erdeminden söz ediyoruz. Onun için genellikle ölçüllük diye çevrilir. Cesaret ya da yiğitlik var, Arapçası şecaat diye geçiyor. Bir de bunların yanında, bunların dengede olduğunda ortaya çıkan deniyor genellikle adalet erdemi var. Esasında istenilen adalet. Bir insanda adalet erdemi ortaya çıktığında aslında bu erdemler dengelenmiş, ortaya çıkmış demek. Bizim İslam düşünürleri, hani Peygamberimizin Hud suresi beni kocattı diyor, hani ortada olun diye bir ayet gelince. Diyorlar ki işte Kur'an-ı Kerim'deki sıratı Mustakim tabirde böyle. Yani erdem dediğimiz şeyleri bunlarla ilişkilendirmişler. Onun için de İslam'da erdemler çok önemli ya da fazilet dediğimiz nitelikler önemli nitelikler olarak ortaya çıkmış. Çünkü insanın iyi ahlaklı, güzel ahlaklı olduğunu belirten nitelikler erdemler oluyor. Reziletler ya da erdemsizlik dediğimiz davranışlarsa insanı kötü ahlakı olan, Davranışları ifade etmek için kullanılmış. Bazen iyi ahlak, bazen güzel ahlak. Çünkü aslında güzellik, çirkinlik, estetiğin, sanatın ifadeleridir, değerleridir. Evet. İyi ve kötü ahlakın değerleridir. Bir de doğru yanlış, aslında bunlar da mantığın değerleridir. Mesela günah ve sevap da aslında dinin değerleridir. Ama biz genellikle ahlakta hepsini kullanıyoruz. İyi, ya da doğru. övülen... Beğenilmeyen davranışlar, övülen güzel ahlaklı ilgili davranışlardır. Beğen, beğenilmeyen, yerilen davranışlar da istenilmeyen, ahlaken kötü olarak nitelenen davranışlardır. Bu şekilde biz erdemleri ayırıyoruz. İyi erdemler iyi olan, beğenilen, istenilen, güzel diye tanımladığımız davranışlar. Eylemler beğenilmeyen, istenilmeyen, kötü, çirkin olarak davranışlar, yerilen davranışları da biz erdemsizlik ya da rezilet olarak tanımlıyoruz. O yüzden güzel ahlaklı diye tanımladığımız zaman erdemler ulaşmış olan. Ya erdemler aslında belli ahlaki standartlar ve o standartın üstünde hani ideal olan niteliklere gösteren şeylerdir ve hani her insanda bulunması istenilen davranışlardır. Yani dediğim gibi alışkanlık haline gelecek. Yani bir insan mesela birine gördüğü zaman yardım etsen mi etmesen mi verdiğimde acaba param eksilerimi ben muhtaç bunları düşünüyorsa bu cömertlik erdemi henüz gelişmemiş demektir. Ne zaman ki birini görüp hani gayri ihtiyari düşünmeden elinden çıkarıp veriyorsa o zaman biz bunda cömertlik erdeminin yerleşik bir erdem olduğunu görürüz. Yani erdem haline geldiğini söyleriz cömertliğin. Yoksa e eğer düşünüp taşıma varsa henüz orada erdem haline gelmemiştir. Fazilet olarak değerlendirmeyiz. Yerleşik bir davranış kalıbı olması gerekiyor erdem dediğimiz evet. şey. O yüzden şey diyorlar hocam hani e, kafanızdan geçen ilk şeyi verin hani Hı -hı. fakire gördüğünüzde muhtaç birini gördüğünüzde evet. zannedersem o yine o erdemle alakalı bir şey Adı, değil mi? Evet. Eğer düşünüyorsanız demek ki henüz yerleşik Hı -hı. değil. Erdem haline gelmemiş en azından sizde. Evet, evet. Erdem haline gelse siz onu düşünmeden verirsiniz ya da işte bir çıkar beklemeden verirsiniz ki onu da konuşacağız. O alışverişliği görüyor çünkü çıkar Hocam sizin anlattıklarınızdan elbette ki hani biz erdemlerin faziletlerin aslında bizim kişiliğimizi inşa eden çok önemli yönleri olduğunu görüyoruz. Evet. Derseniz biraz örnekler üzerinden gidelim. Ben biraz da bu vakar ve tevazudan bahsetmek istiyorum. Çünkü evet. günümüzde biraz tevazu sahibi olmak biraz özgüven eksikliği yani sanki böyle biraz pısırıklık gibi de algılanabiliyor. Evet. Hatta bunun tersi olan kibir özgüven olarak da insanlara karışabiliyor. karışabiliyor öyle anlayabiliyor. Bu bu noktada bu değerlerin tam olarak bu erdemlerin yerli yerine yerine oturması ve anlaşılması açısından siz nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Şimdi şöyle söyleyeyim hani dört erdemden bahsetmiştik biz hikmet, iffet, işte yiğitlik ve adalet diye. Bunların alt erdemlerini koymuşlar bizim Müslüman düşünürler. Bakar da onlardan bir tanesi hatta deniyor ki hani İslam'ın... Biraz sonra söylediğimde göreceksiniz, İslam'da aslında erdemli bir insanın, Müslümanın erdemli bir Müslüman şahsiyeti temsil eden bir şey vakar. Çünkü burada evet. ağır başlılığı, kahsiyetli olmak, onurlu olmak e, var ama bu hiçbir zaman kibire gitmeyen bir şey. Çünkü kibirde yani hem şey söyleniyor, kibirde hakka isyan var. Hakkı tanımamak var. Hem de karşısındaki insanları kendini aşağı görmek, küçük görmek söz konusu. Ama vakar sahibi insanlar böyle insanlar değiller. Yani bunlar e, konuşmalarında, e, tavır ve davranışlarında, hatta kıy kıyafetlerinde ölçülü davranan insanlar. Tam anlamıyla çünkü Erdem ortada olmak demişti ki, hani aşırılıklardan uzak, ortada olmak. Vakar sahibi insanlar işte yani belli bir... E, kendi onurlarını koruyorlar, kendi haysiyetlerini, kendi şereflerini koruyorlar. Ama bu hiçbir zaman karşısındaki insanı küçüklüğü olmuyor. Ya da işte e, karşısındaki insanlar mesela yumuşak huylu ama hiçbir zaman e, kendini zillete düşürecek e, ya da böyle aşağılık duruma düşürecek halde olmuyor. İşte vakar ortayı temsil eden erdemlerden bir tanesi. Biz burada tevazu ya da alçak gönüllü de söyleriz. Alçak gönüllük ortadadır. İşte bir tanesi bunun aşırılığı, kibir. Bunun şeyliği de hani azlığı ise o zaman, zillet. zillet ya da işte yani uyuşukluk vesaire gibi kavramlarla ifade ediliyor. Tevazu ya da alçak günlük aslında erdem olan davranıştır. Yani işte insanın kendisini Diğer insanlarla eş tutması, diğer insanlara değer vermesi, kendini hiçbir zaman diğerlerinden büyük görmemesi. Zaten büyük gördüğünüz zaman kibre giriyor. Kibir büyüklenmek demek biliyorsunuz. Ve Kur'an'da yerilen bir davranış. Ama vakar sahibi olmak böyle değil. Vakar işte o tevazonun açığa çıktığı zaman bir Müslümanın temsil ettiği kişiliği ifade eden bir davranış ve başka Erdemlerle de yakından ilişkili aslında tek başına değil. Mesela vakar için insan aşırı gülmemek deniyor. Hani deşeri olacaksınız, gülümseyeceksiniz. Hatta peygamberimiz gülümsemek, Müslümanın Müslümanın sadakasıdır der. hiçbir zaman karamsar olmaya öğütlemez. ama hani yerli yersiz gül gülmek. Ee, yani böyle çok abartılı kahkahalar atmak, bazen hani ne oluyor ya her şeye ha deyip böyle, işte, böyle bazen hani böyle e, internette falan kanallarda görürsünüz yerli yerli hani şeyler. Bu tarz şeyleri hoş görmemişler. Yine mesela Peygamberimiz ibadetleri yetişmek için bile acele edilmesini istememiş. Evet hayır da acele edeceksiniz ama işte Peygamberimiz mesela namaz kılıyor, arkadan bir gürültüler geliyor. Ne olduğunu soruyor, diyorlar ki sahabelerin bir kısmı işte biz namaza yetişmek için acele etmiştik. Ee, diyor ki yani acele etmeyin, namazınızı hani gelin, vakitli çakılın, yetişmeyin de sonra devam edersiniz hadi, ya da kaza edersiniz. Yani hani ibadetlerde bile vakarın kaybedilmesini istemiyor. Buna benzer başka örnekleri de var. Onun için sekine kavramıyla beraber genellikle vak vakar kelimesi kullanılıyor. Sekine de sükun kelimesinden yani sakin olmak... Yani biraz böyle hani usulünce hareket etmek kavramlarıyla ifade ediliyor. Yani aşırı gitmemek, hızlı hareket etmemek, yani aşırı davranışlar yapmamak. Hani belli veya teenniye kelimesiyle, ya o da yine düşünerek, tedbirli davranarak hareket etmek. Vakar'da o da var. Yani tedbirli davranıyorsunuz, hiçbir zaman aşırıya gitmiyorsunuz. Dengeli davranma, i̇şte dengeli ölçülü davranmanın adı olarak kullanılmış vakar kelimesi. Ve dediğim gibi konuşma, oturma, sözlerde de vakar kelimesi çok önemli. Yani konuşurken yani aşırı şey yapmamak, insanları taciz edecek şekilde konuşmamak. Yerli yerinde yerli konuşmak. Yerli yerinde konuşmak, gerektiğinde konuşmak, gereksiz konuşmalar yapmamak. Bu arada yine işte yalan, iftira gibi tavır ve davranışlar içinde olmamak. Yine mesela kılık kıyafette vakardan söz ediliyor. Hatta işte Peygamberimiz bir diyor ki hani üstünüz başınız güzel olsun, temiz olsun. Ee, ve işte hani yerli yerinde giyinmekten bahsedince sahabelerden bir tanesi diyor ki ya Resulallah, ben hani güzel giyinmeyi seviyorum. İşte kendi ayakkabı bağımı da, işte atımın şeyi de Kırbacına kadar her şeyin güzel olmasını istiyorum. Ben kibirli mi davranıyorum o zaman diyor. Hayır diyor sen. Allah güzeldir, güzeli sever. Sizin böyle güzel olmanızı ister. Kibir farklı bir şey. Yani kendinden aşağı görmek. Bakar sahip hiçbir zaman kendisini aşağı görmüyor insanları. Ama şeyde karşısındaki insanlarla eşit görüyor. Ama yerli yerinde duruyor. Hiçbir zaman küçük görmüyor ama kendini de aşağı konuma düşürmüyor. Yani olgun bir heybet sahibi de deniyor. Yani duruşunuz, konuşmanız, davranışlarınız, her şeyinizde siz orada olgun kişilik sahibi. Hani insanı kamildiriz ya, olgun kişilik sahibi bir Müslüman örneğisiniz. Onun için işte ahlaki erdemleri kazanmış insanların tavrı olarak geçiyor vakar kelimesi. Ve vakar kelimesi aslında baktığımızda, işte tevazu ile ilişkili, alçak ile ilişkili, kibirle alakalı ve şöyle hilim kavramıyla da alakalı. Hocam, evet onu soracaktım hilim. ben. Evet. Şöyle diyorlar İslam alimleri işte Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak kendini akılla değil, hilimle tavsif etmiş. Evet. Bu anlamda da zaten ne kadar önemli bir kavram olduğunu da görüyoruz. Evet, şimdi bütün şeyler hani bu ahlak düşünürleri araştırma yapıyorlar ve İslam'da hani biz bütün ahlaki erdemleri tek bir erdem indirgersek hangi erdemi söyleyebiliriz? Diyorlar ki hilim erdemi olabilir. Yani vakar da önemli mi? Hilim çünkü yine orada da yumuşak huyluluk var, sükunet var. Vakarı da kapsıyor. Vakarı da kapsıyor. TNI var, sabırlı olmak var, temkinli davranmak var. Bir de özellikle mesela hilim daha çok güçlü olayken, Güçlü olduğunuz halde affedicilik var içerisinde. Ha. Güçlü olduğunuz halde onu ama hoş görmek var. Onun için Allah-u Teala'nın sıfatlarından birisi olarak geçer Hilm. Yine peygamberin sıfatlarından bir tanesi. Üstelik de şey yapılıyor. Yani mesela hoşgörü sahibi olmak. Bir, bir örnek anlatılıyor. Peygamberimizin üstünde bir kıyafet var peygamberimizin sahabelerinden birisi geliyor ama biraz hani böyle kaba saba birisi anladığımız kadarıyla i̇şte çekiştiriyor peygamberimiz o kıyafetle biraz sertmiş boynunda iz oluşturuyor ve peygamberimiz gülüp geçiyor yani ona kızmıyor buna benzer işte pek çok örnekler var yine bir sahabe geliyor bir grup insan geliyor peygamberimizi yanına ziyaret etmek için onlardan bir tanesi yani hepsi grup halinde Peygamberimizin yanına geliyorlar ama diğer sahabe işte devesini bağlıyor, gidiyor peygamberimizin sonuna çıkacağı için üstünü değiştiriyor. Temiz güzel kıyafetler gelip Hı. geliyor. O peygamberimiz diyor ki sen niçin geç kaldın? Diyor ki ya Resulallah ben işte devem bağladım ve üstüme güzel şeyler giydim. Yani temiz güzel şeyler giydim geldim. Sen diyor işte e, hilim ve kar sahibi insansın. E, burada sükunat e, sekine sahibi insansın. tehnine sahibi insan. Diyor övüyor. E, ve işte yani o fazilet dövüyor onu. Burada işte bu hani sükunet olmak, tedbirli olmak, ihtiyatlı olmak e, ve bu anlamda da vakarını korumak bunların hepsi e, hilim içerisinde değerlendirilmiş peygamberimiz açısından. Sabırlı olmak da bunun içerisinde çünkü bazı da, davranışları sabredemeyebilirsiniz ama siz e, hele bu Mesela hilim davranışı devlet adamlarına daha çok yakıştırılan bir davranıştır. Çünkü elinizde güç var, onu cezalandırma yetkiniz var ama onu kullanmıyorsunuz. Onu hoş görüyorsunuz, evet. sesinizi çıkarmıyorsunuz ve gülümseyip geçiyorsunuz. Peygamberimizin pek çok sahabe yaptığı gibi. O yüzden e, hilim davranışı daha önemli, daha değerli bir davranış olarak görülmüş. Ve işte hem kibirle hem tevazuyla yani kibire karşı... Tevazu, alçak gönüllülük, vakarla ve yine sükunetle, tedbirlikte, ihtiyatta, yumuşak huylulukla beraber değerlendiren bir davranış olarak görünüyor. Siz tevazu sahibi olduğunuz için, vakar sahibi olduğunuz için ve bunların üstünde hilim yumuşak huyluluğu da üstüne koyduğunuz için o gücünüzü kullanmıyorsunuz. Hoşgörü burada işin içine devreye giriyor. Onları hoş görüyorsunuz, kızmıyorsunuz, Hocam, ağırbaşlı davranıyorsunuz. Evet. Bir de rıfk ve merhamet kavramıyla da aslında bu anlattıklarınızın ilminin ne kadar bağlantılı olduğunu görüyoruz. Zaten rıfk da yumuşak huyluluk Hı -hı. demek ama rıfk da biraz daha nezaket var işin içinde. Yani bunlar aslında birbirlerine çok yakın kavramlar. Mesela hani size sekine demiştim. Sekine kavramı den, deniyor ki sözlüklerde işte ahlakla ilgili kavramlar hani biz... Ayırmaya çalışırız aralarında ne gibi. Çünkü sekine ve vakar deniyor. Sanki birbiriyle aynı anlanmış. Çünkü Arapçada tehdit vardır birbirine. hani Mesela güzel ve istenilen davranışlar dediğimiz zaman hem güzel hem istenilen hem iyi. Aslında birbirini tamamlayan şeylerdir ama arada ufak tefek nuanslar vardır. Bunun gibi sekine daha çok kalpte olan şeydir. Yani kalbin mutmain olması, sakin olması, huzursuz olmaması. Vakarda daha çok dışa yansıyan, yani dışarıdan baktığında bir Müslüman böyle olmalı, erdemli bir Müslümanın duruşu böyle olmalı dedirten bir davranış. Hilim o davranış, o vakara yansıyan arkadaki e, o anla yumuşak huyuluk, hoşgörü, sabır, yani sizi o vakara, görünüş o vakara, o beden dilinize dışarı yansıyan arkasındaki o anlayış, o bakış açısını ifade eden bir şey aslında. Rıfık da bunun nezakete de yansıyan kısmı. Yani daha nazik Davranışları. davranışların daha nazik olması, yani kaba saba olmaması. Siz yumuşak huylu olabilirsiniz, yiğit de olabilirsiniz, hoşgörü olabilirsiniz ama bazen yani bunları yaparken bazen karşınızdakinin istemeseniz de kırabilirsiniz ama rıfıkta mesela refik dediğiniz zaman Hani isim de olarak kullanılan işte Refik Refik dost, Refik arkadaş, arkadaş. denildiğinde genellikle nazik, yumuşak, huylu, karşısındaki insanları kırmaktan kaçınan insan tipi anlaşılır. Yani böyle dostlar anlaşılır. Şey değil mi Peygamber Efendimizin de işte hani Kur'an-ı Kerim'de geçen vasıflarından bir tanesi eğer sen kaba ve katı yürekli olsaydın insanlar evet. evlili, çevrenden dağılır Dağlar giderdi. Derdi. İşte o rıfk sahibi, hilim sahibi, yumuşaklık sahibi olduğu için aslında. Evet. İyi bir dost, iyi bir arkadaş olduğu için bu kadar insan etrafında toplandı diyebiliriz. Zaten e, Kur'an'da hani bizlere, e, hani sizlere birileri sataşırsa diyor hani Müslüman olduğunuz için, sizlere birileri sataşırsa, onlara selam deyin, geçin diyor. Oradaki e, kelime için genellikle vakar kelimesini, yani çevirirken vakar kelimesini kullanıyorlar. E, dolayısıyla hani ya, o tarz şeyler bizi incitmesin. Şey yapmasın selam yani selam da biliyorsunuz şimdi bugün günümüzde barış olarak çevriliyor. Hani <gülüyor> evet esenlik dilemek diyoruz ama günümüzde artık hani batı dillerine direkt peace barış olarak çevriliyor. Yani onlar sizinle düşmanlık yapmaya çalışırsa çalışsın siz onlara barış dileyin, ee, sevgiyle, insenlik dileyerek barış dileklerinizi gönderin. Ben öyle anlıyorum onu ve yani... İnsanlar size düşmanlık etse bile siz iyi niyetinizde hala barış olarak onlara el sağlayın. Selam deyin geçin diyor zaten Kur'an. Demek ki biz o, yani o insanlarla mücadele etmeni şey istiyor. Bakın Hilim'de şey vardır, bunu da onu söylemek lazım. Yani tedbirli olmak demiştik ki özellikle mesela Hilim sahip devlet adamlarına yakışıyor demiştik. Mesela onlarla direkt savaşmak yerine tedbirli olup düşmanla bile iyi ilişkiler kurmak. Hilmin bir parçası özellikle dediğim gibi devlete Yoksa boyun eğmek yani tabii. onların şeylerine değil mi boyun yaptıklarına eğilerek, karşı e... yani şimdi hilim yumuşak huyluluk diye çevriliyor. Yumuşak huyluluk deyince de bir süre sonra hani rezilete dönüşme ya da erzemste dönüşme riski var. Hilim bir erdemdir. Ee, i̇şte çok aşırı giderseniz hilim e, derseniz hani ben kibre dönüşemilme ihtimali var ama öbür tarafta e, siz hani yumuşak huylu olayım aman hilim sahip olayım dediğinizde bu sefer uyuşukluk, zillete düşmek. Her sineye çekmek. E, ya da insanların sizi küçük görmesi, aşağılaması gibi bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu da erdemsizlik ya da rezilet dediğimiz bir davranış oluyor. Sizin o ise, hilim yumuşak huylu olacaksınız. Ama tedbirli de olacaksınız, ihtiyatlı da olacaksınız. Yani neyin nereye gelip gittiğini bileceksiniz. Onun için hatta e, hilim akılla da ilişkili, yani bir akli olarak hilim, bir de ahlaki olarak hilim demişler. Mesela cahiliye adetleri, cahil dediğimiz cehalet, yani cahiliye toplumu aslında şey değildi. Ama o kötü ahlaki erdemlere sahiplerdi ve onları kendileri için iyi şey olarak görüyorlardı. O yüzden hani mesela işte, Asalet, asabiye ruhunu, yani akrabalık ilişkilerin üzerinden gidiyorlar, ölç almayı kullanıyorlar. Bunlar kötü ahlak ve bunları da kendileri için iyi bir şey olarak değerlendiriyorlar. Onun için onlara cahiliye diyoruz. Şimdi burada işte, yani aklını da kullanmak var Helim'de. Yani neyin ne olacağını bileceksiniz. Aklınızda kullanacaksınız, tedbirli olacaksınız. Hani sonuçlarını düşüneceksiniz. Yani sabırlı olmak, tedbirli olmak... İhtiyat dediğimiz şey, sükuneti korumak, sabırlı olmak, biraz sonra zamanımız olursa sabırdan bahsederiz. Orada zaten bir şey boş boş oturup beklemek değil. O şartta kötü bir şart varsa o kötü şartların değişmesi için mücadele etmek de vardır işin içerisinde. Ve işte bunların hepsini bir arada kullandığımız zaman Hilm dediğimiz şey ortaya çıkıyor. Yani siz bunları yumuşak huylulukla yapacaksınız. Mesela düşmanla gidip savaşmak yerine acaba barış içinde ben bunu yani tedbirimi alarak barış içinde bu şeyi nasıl yönetebilirim? Bu işi yönetmek de Hilm'in bir parçası olarak görmüş. Yine insanlarla ilişkilerimizde yani insanları bağırıp çağırıp kırıcı olabilirsiniz ama... O insanlarla iyi ilişkiler içerisinde onları kırmadan, işte Rıfık nezaketle bunu nasıl söyleyebilirim? Ya da onlarla nasıl bir ilişkiler içerisinde kurabilirim? İşte hem belki karşınızdaki insan sizin beklediğiniz kadar iyi ahlaklı olmayabilir, size karşı kırıcı davranabilir. İşte onlar olmadan ben onu nasıl yönetebilirim onun ilişkilerimi? Burada kendimi ezdirmeden, kendi kişiliğime zarar vermeden, bir yandan da kibirli enaniyetli, hani kendimi büyük görmeden nasıl bu ilişkileri kurabilirim işte bunlar hakkında düşünmek, aklını kullanmak davranışlarını yönetmek bunların hepsi Hilim kavramının içerisinde değerlendirilen. bir şey. Evet, aslında çok da geniş kapsamlı bir çok. kavram. Belki daha çok konuşabiliriz ama Tabii. biraz önce siz e, bahsettiniz biraz sabırdan aslında konuşalım, tahammülden konuşalım. Evet. Çünkü bunun da ben biraz yanlış anlaşılan özellikle toplumda yanlış anlaşılan erdemlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Evet. Siz de ifade ettiniz sanki böyle sıkıntılı bir durum kötü bir durum olduğunda onun durup geçmesini beklemek, ona tahammül göstermek gibi anlaşılıyor. Maalesef. Ama öyle değil Gazalin çok güzel bir tabiri var hocam ee, hı hı. diyor ki e, dini duyguyla sabır diyor dini duyguyla nefsin arzu ve isteklerine direnç göstermek. Hı hı. Yani çok güzel bir tabir. Ee, biraz da sabırdan bahsedelim nedir sabır hocam? Şimdi şöyle söyleyeyim sabır aslında hani... E...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 Ah vah etmek, kendini üstünü başını yırtmak ki Yahudilerde olan bir şeydir kıyafetini yırtmak. İşte buna benzer işte ağıtlar yakmak vesaire bunlar hani peygamberimizin hoş gördüğü davranışlar değil. Evet insan üzülüyor yakınlığı kaybettiği zaman ama bunun da ölçülü olması lazım. İşte burada sabır erdemi devreye giriyor.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 Yani elinizi koyunuzu atıp tahammül etmiyorsunuz, beklemiyorsunuz. O şartların değişmesi için aynı zamanda gayret ediyorsunuz. Yani dua ile gayret dua biliyorsunuz. Hem sözlü duadır, hem fiili duadır. Yani orada dua etmek var ama bu sadece sözlü dua ile olacak. Aynı şey zamanda durumu iyileştirmek için i̇yileştirmek çaba için göstermek. Çaba göstermek, yani gayret göstermek. Aslında çok aktif bir Tabii, eylem. Tabii kesinlikle. Yani içinde bulunduğunuz şimdi şeyin farkında olması da önemli bir şey. Yani sabırda o var. Ya yani o şartlar kötü bir şartlar.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 Bu şartı nasıl bu şartları nasıl değiştireceğiz Aslında nasıl değiştireceğiz? hocam çok güzel söylüyorsunuz. Mutasavvıflar da şunu söylerler. Evet. Aslında o aradığınız çare o derdin içindedir derler. Evet, evet. Hani derman da derdin içindedir. Bunun, bunu da işte inşrah suresinde geçer. Her zorlukla birlikte evet, kolay. bir kolaylık vardır. Evet. Muhakkak Allah Teala eğer siz onu biraz önce sizin ifade ettiğiniz o farkındalıkla bakabilirse eğer evet. bir tefekkür gözüyle bakabilirse Cenab-ı Hak onda gösterecektir çıkış yolunu. İşte evet. herhalde onun sabırı evet. diyebiliriz buna. Yani işte ve insanın bakmayı bilmesi, o farkındalığı yaşaması çok önemli. O zaman sabır en önemli erdemlerden bir tanesi oluyor. Ve e, bizim bir hocamız var. E, o işte Kur'an'da geçen erdemleri sıralamış. İşte Kur'an'da ahlakın şartı kaç diye deseri var. Cafer Sadık Yarnı Hocam evet. kulakları çınlasın. E, yani orada bakıyor ki Kur'an'da en çok e, şey yapılan erdemlerden bir tanesi sabır. Çünkü çok geliştirici bir erdem aslında. Yani insanı işte yani mesela hilimle alakalı, vakarla alakalı mesela vakar sahibi bir insan hemen öfkelenmiyor İçinde bulunduğu yani kötü şartlara sabrediyor aynı zamanda ya da hilim sahibi insan karşısındaki insanın davranışlarına hemen öfkelenmiyor, hemen kızmıyor sabrediyor, hoş görüyor hatta ve hani ol, ol, olabildiğince en iyi niyetli şekilde cevap veriyor, karşılık veriyor. Yani tepkisel olmamak. Evet, evet. Biraz yani teniyle hareket hani etmek işte neden teğni, yaptığı değil evet, mi? Evet, teğeniyle sakinlikle, çalışmak. sükunetle hareket etmek burada devreye giriyor. Onun için hilim, Vakar, İslam her bir Müslüman'ın en önemli kişisel özellikleri olarak karşımıza çıkmış. Hmm. Çünkü sabırı da içeren bir eylem olarak evet. karşımızda. Hocam biz onun bir tepkiyle karşılık verdiğimiz zaman muhakkak o gidip bir yere çarpıyor değil mi? Çarpıyor, Ve evet. bize yine bir zarar olarak, zarar olarak dönebiliyor. Olarak dönüyor, her evet. zaman teğeniyle, hilimle, vakarla yani karşılık vermek. Hani kalkan, bizim atalarımız ne demişler? Öfkeyle kalkan öfkeyle oturur. Yani gerçekten de insanlar mesela sabırsız ve işte Kur'an'da diyor insan acelecidir. Hı hı. O yüzden bakın sükune, teenni bunlar hep e, sakinlikle ilgili, hı hı. düşünerek, taşınarak hareket etmekle ilgili kavram. Ki vakarda da var, hilimde de var, rüfukta da var aslında. Bunlar e, yani insanı düşünerek, taşınarak, ihtiyatla hareket etmesi, tedbirle davranmasıyla alakalı aslında. İşte. Yani ben... İşte onun için Müslüman akıllı olacak aslında evet. ve düşünecek. Yani böyle kuru taklitçi olmayacak. O yüzden şimdi ben bazen işte ahlakın felsefe ile ne alakası var diyorlar. Çünkü ahlak o davranış nedir ne değildir, hangi erdemler içeriyor ve o erdemler neyle alakalı. Şimdi siz içinde bulunduğunuz durumu düşünmeden o farkındalığı, o bilinç halini nasıl yaşayacaksınız? İşte öfkeyle kalktınız birine kızdınız, bağırdınız ama işte o zaman o, o ters etki de edecek ve öfke öfkeyi, o öfke öfkeyi doğuracak ve sonuç alamayacaksınız. Belki içinde bulunduğunuz şartları daha da kötüye çıkaracaksınız. Onun için Peygamberimiz şey söyle bakın öfkelendiğiniz zaman işte hani abdest alın, su bulamazsanız teyemmüm yapın. Aslında bu psikolojik olarak da baktığınızda dikkatiniz dağıtan bir şey. Yani ya da otururken kalkın, kalkıyorsanız oturuyorsanız diyor ayağa kalkın ayaktaysanız oturun hmm. bu Aslında hani sizin o halde e, bir iki dakikada olsa bir dikkatiniz dağıtıp o hali turuyeden dikkatinizi dağıtım bir an düşünmenizi sağlayan bir şey hmm. dikkatiniz za ya da mesela çok öfkelisiniz peygamber, gidin abdest alın diyor hmm. yani dikkatinizi dağıtan bir şey yani bir de e, bizim işte filozoflar şey söylerler e, işte bu hani şey vardır. Ana asır erbaa 4 unsur vardır. Hava, su, toprak, ateş. İnsan öfkelendiği zaman ateş unsuru yükseliyor. işte su ve toprak soğutucu bir şeydir. dolayısıyla Peygamberimiz abdest alın demiş. Çünkü suyla abdest aldığın zaman o ateş unsuru düşer ya da toprak teyemmüm toprakla toprağa değiyorsunuz. işte hani şimdi de negatif enerji alıyorlar. Evet. Yani onun için bunu Peygamberimiz tavsiye etmiştir. Bunun bir hani akli gerekçesini de koyuyorlar bizim filozoflarımız. Hani dolayısıyla hani psikolojik olarak da dikkatinizi o anki öfkenizi aslında yatıştıran, geçiştiren, dikkatinizi dağıtan bir şey Hatta bazen psikologlar diyorlar ki ondan geriye doğru sayın. Çünkü ondan geriye doğru sayınca ister istemez dikkatiniz ona gidiyor. O öfke halinizden uzaklaşıyorsun. Ondan sonra zaten o anlık öfkeniz gidince anlık öfke, daha mantıklı düşünmeye başlıyorsunuz. Aklı ortam bir şey çünkü. Evet öfke. Şeyde, i̇şte, öfke de. Ondan işte sabır o yüzden önemli bir şey. Hemen öfkelenmeyip hemen cevap vermemek ya da hemen feryadı figana başlamamak. Önce bir sakin kafayla düşünmek. Aslında hocam bu bizim hani bu tepkiselliğimiz biraz da bu düşünce kalıplarını ailemizden çevremizden görerek aslında bir anlamda onu sorgulamadan taklit ettiğimiz için evet. aslında hani öfkenendiğimize hemen tepki vermek ya da diğer işte acelecilik gibi. Hı hı. o Özellikle de hani o sükunetin e, eksikliğinden aslında bir takım yanlışları da yapıyor insanoğlu. Maalesef maalesef. E, Evet hocam şimdi sizi bulmuşken biraz daha yine karıştırılan kavramlardan, erdemlerden bazıları mı konuşalım? Onunla Hı -hı. devam edelim. Diyargamlık ve fedakarlık evet. arasındaki fark nedir? Nasıl ayırt edeceğiz? Şimdi diyargamlık aslında cömertlikle alakalı bir şey. Hı -hı. Yani erdem erdemiyle alakalı. Ama diyargamlıkta şey var. Yani şimdi cömertliği de aslında bizim filozoflarımız ayırmışlar Hı -hı. şeylerde. Mesela diyor ki bir insanın malının yarısını yani büyük bir kısmını kendine bırakması ya da yarısını kendine bırakıp yarısını başkalarına vermesi seha ya da sehavettir diyor ki bunu diğer gamlık olarak tanımlamışlar. Bir kısmını çoğunu vermesi ise cüddür diyorlar bu da cömertliğin bir üst derecesi ama tamamını vermesi artık elinde avucunda ne varsa Kendisini vermesi ise insar olarak tanımlanıyor. Evet, kâhat da kendisi ihtiyaç içindeyken kardeşinin evet, kendine tercih işte etmesi. Evet, işte bu mertebesi aslında yergamlık mertebesi oluyor. Yani sen bakıyorsun ki kendi şartların da iyi değil aslında ama o kendi şartlarından yanındaki insana bakıyorsun ki o senden daha muhtaç birisi. O zaman sen elindeki, bütündeki şeyleri yanındakine veriyorsun. Bir başka kardeşine veriyorsun. Bu işte bu mal mülk olabilir. Başka şeyler de olabilir. Yani bunu İhsar olarak değerlendirilmişler, Bizim Türkçe'de diyargamlık olarak geçiyor. Hatta yeni dilde de özgecilik olarak geçmiş. Şimdi günümüzde ben şimdi öğrencilere işte bitirme ödevleri veriyoruz. Diyargamlık dedim öğrencideki, o ne hocam ben öyle bir kelime duymadım. Peki dedim özgecilik diye bir şey duydun mu? Hayır dedi onu da duymadım. Dedim ki bak bunlar aslında bizim için çok özel kavramlar. Yani diğerganlık işte Türkçeden geliyor. İşte özgecilik de yeni Türkçe'de. Şimdi günümüzde o kadar çok faydacılık ekseninde davranıyoruz ki yani her davranışımızın biz faydasını önceliyoruz. Ya da kendimizi öncelemek, beni i̇şte öncelemek hatta ben çağı. Ben çağda. Egoizm, ha. batıda işte altruizm deniyor bu diğerganlık, özgeceliğin zıttı olan bir kavram. Ha. Yani Orada egoizm, bencillik, faydacılıkta da aslında bencillik vardır. Hı hı. As, e, yani ilk faydacılığı kuran batılı filozoflar bütün insanların faydası ya da olabildiğince çok insanın faydası demiştir ama faydayı belirleyen insan, dolayısıyla her insan kendi faydasını, kendi bencil faydasını ön plana alıyor. Hı hı. Ve burada faydayı belirleyen de insana fay, acı veya mutluluk veren ya da haz veren şey. Günümüzde bütün ahlak sistemleri maalesef işte bu. Modern çağın ya da postmodern çağın ahlak sistemleri hazcılık üzerine kuruldu. Çünkü ve haz veren şey iyidir diyor. Bu haz yani aslında fayda veren şey iyidir ama faydayı belirleyen şey günümüzde hazla dönüşmüş durumda. Yani bütün reklam sektörü, bütün her şey, hatta devletler arası ilişkilerde bile işte kazan kazan diyor. Yani sen de senin de faydan olacak, benim de faydanım olacak. Çift taraflı fayda olmazsa kimse o işi girmiyor. Günümüz insanları da öyle. Peki bundan benim faydam ne? Yani bizim öğrenciler de diyor, sınavda hangi soru çıkacak? Diyorum yani faydan olmazsa öğrenmeyecek misin? Yani bilim <gülüyor> için öğren hocam şimdi öncelikli işimiz sınav diyorlar. Yani bakıyorum siz de ne kadar faydacısınız. İşte yani günümüz insanı maalesef faydacı. Yani burada ne ki bir çıkarım var diye düşünüyorum. Aslında nefs boyutundan baktığın zaman nefs kendini önceliyor. Evet, nefs işte, kendini yani o tabi, bir de hakikat boyutu var. Tabii. Yani nefs kendini istiyor. İnsanın işte egosunu tatmin etmesi, kendini kuran bunu dengelememizi istiyor. İşte erdemler de aslında bunu dengeleyen şeylerdir. Biz yani mesela işte vakar dedik. Helim dedik ya da işte iffet erdemi diyoruz, adalet diyoruz burada kendi egomuzu dengeliyoruz. Evet, yani evet. elbette her insanda var bu kendi düşünme evet. ama ben… Belli ölçüde tabii ki tabii korunacak ama onu tamamen onun üzerine kurulu bir yapış onu şu anda, anda değil mi hocam? ne aşırı gideceğim ne de yani ifrat düzeyinde, azlık düzeyinde olacak. Yani onu ben dengeleyeceğim. Ve dengeli hareket edeceğim. Dengeli hareket ettiğim sürece sorun yok. Dengeli, ve o dengeli hareket etme, benimle bir alışkanlığa dönüşünce, artık karakterimin bir parçası olunca orada sorun yok. Ama ben hala böyle gidip geliyorsam zaten o bende oturmamıştır. Henüz erdeme gelmemiştir. Bizde erdem olması için alışkanlık, karakterimizin Meleke bir parçası olması gelmesi. gelmesi lazım. Meleke haline gelmesi lazım. Yani de mesela ya da işte bu şeyde bizim düşünürlerimiz alışveriş mesela gaza diyor eğer sen birine bir şey veriyor onun karşılığında bir şey bekliyorsan bu diyor cömertlik değil bu bir alışveriştir. Hı hı. E onun için yani işte faydacılıkta ya da işte egoizmde hep ben. Önce ben var hatta egoizmde. O yüzden bugün batılı insan bireyseldir bencildir. Çünkü öncelikle kendi hazlı kendi faydası yani görüyorsunuz da zaten hani o insanlarla yani sizinle sınırlı ilişki kuruyor çünkü kendi benlik dünyası, kendi kimlik kişilik nasıl seni sokmak istemiyor. Ya da sokuyorsa da karşılığını mutlaka şey almak zorunda. Şey ya da işte ben sana şunu yapayım yani biz mesela karşılıklı projelerimiz çalışmalarımız oluyor. Siz şunu yapın ben bunu yapayım. Ben sana bunu yapayım sen de bana bunu yap. Hı hı. Yani bir karşılıklı ilişki var. Burada cömertlikten bahsetmiyoruz. Bazen işte diyorum olsun canım ben sana şey yapıyorum. Aa falan böyle şey. Muhakkak onun bir karşılığını var istedin. Evet yani, yani. Bizde, bizde cömertlik Cenab-ı Hakk'ın ahlakı. Evet. Hiç karşılık beklemeden sınırsızca, sınırsızca veren. Ve Peygamber Efendimizin tabii. Evet. O gelen ahlakla ne kadar cömert olduğunu biliyoruz. İşte yani mesela İhsar mertebesi olarak genellikle Medine'li Müslümanları verirler örnek olarak. Çünkü onlar Mekke'den hicret edenler her şeylerini paylaşmışlar ya. Evet. Yani ellerinde ne varsa vermişler. Yani yarısını değil bir kısmını değil tamamını. Ya da Hz. Ebu Bekir hani bütün malımı münükümü Allah yolunda harcadım diyor hiçbir şeyim kalmadı. Bunlar İhsar örneği olarak veriliyor. Yani cömertliğin en üst mertebesi. mertebesi olarak görülür. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel anlattınız. Programımızın da sonuna geldik. Çabuk evet teşekkür ediyoruz. <gülüyor> İnşallah başka bir programda tekrar bir arada olmayı umut ediyoruz. İnşallah. Evet. Değerli izleyenler bir düşüncenin özü programın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta farklı konu ve konutlarla sizlerle birlikte oluncaya kadar hoşçakalın. Allah'a emanet olun.